Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasuluna Muhammed Ala alihi ve sahbihi ecmen Amma abad Allah nasip ederse inşallah dua nedir? Duanın çeşitleri nelerdir? Duanın şartları nelerdir? Onları inşallah bugün anlatacağız Malum itikaf İtikaf olunca itikaf eşittir Allah'a ibadet, ibadetin özü de Ad-dua mukhul ibadah Peygamberin dediği gibi Dua ibadetin beynidir diyor özüdür daha doğrusu başka bir rivayette lubbul ibade orada beyni ifadesi kullanıyor yani bütün ibadetin aslı ve temelinin dayandığı esas ibad duadır Allah Subhanahu teala'ya. o yüzden alimler ya, dua kelimesinin aslını anlatırken demişler ki lugatta sözlüklerde daudu şey e aduhu dua en ben bir şey çağırdım ona sesleniyorum onu çağırıyorum demektir yani lohatta çağırmak demektir dua peki Kur'an'da kaç yerde kullanılmış kaç şekilde kullanılmış birinci şekliyle ibadet kastedilmiş bu da Yunus suresi 106. ayette var Valate o min dunillahi mala yinfauku wa la yadrruk fa in faalt fa inna diyor ki Allah sakın Allah'tan başkasına dua etme çünkü onlar sana ne fayda ne de zarar veremezler eğer böyle yaparsan şüphesiz sen zalimlerden olursun. Burada dua ibadet manasında kullanılmış. Yani Allah'tan başkasına sakın ibadet etme ki onlar sana fayda veya zarar veremezler. Böyle yaparsan zalimlerden olursun. İkinci manası istigâs'dır. Yani sığınmaktır. O da Bakara Suresi 23. ayet. Ve uşuhade aküm min duni'llahi in kuntum Allah meydan okuyor onlara. Eğer diyor sözünüze doğru olanlarsanız hadi şahitlerinizi getirin, çağırın, toplanın yani. Yardıma çağırın onları. Burada istiğase manasında yani yardım talep etme manasında dua kelimesi kullanılmış. Üçüncü mesele kullanıldığı mana Tevhid. Meseliciz'in suresi 19. ayet. Diyor, Allah subhanahu teala Allah'ın kulu kalktığı zaman kıyama, peygamberi kastediyor, Kabe'nin yanında kıyama kalkmış. Ya uhu ya yekununu aleyhi libade. Neredeyse o etrafındaki kafirlerin birbirlerine girdiklerini, o peygamberi yiyecek gibi olduklarını görürsün diyor. Peygamber tevhidle ayağa kalktığı için aslında o etrafındakiler de dinin hak olduğunu bilip etrafına toplanmak istiyordu Mekke'ye miştik ama hepsi birbirine vesvese verdikleri için o dönemde davetin ilk başında eza ettikleri için peygambere işkence olduğu için peygamberin safındakilere kimse yanaşmıyordu. Sonra bir diğer manası nida etmektir duanın. O da Kamer suresi 10. ayette geçmiş. فَدَعَا رَبَّهُ أَنْنِي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرِ Rabbine nida etti ve dedi ki Rabbim ben mağlubum bana yardım et. Burada da dua kelimesi nida manasında kullanılmış. Yunus suresi 10. ayet Burada da dua kelimesi söz manasında kullanılmış. Davahum fiha onların cennetteki sözleri. Sübhanek seni tenzih ederiz. ve Allah'ım seni tenzih ederiz ve tahiyyathum fiha selam. Orada da onların birbirleriyle selamlaşmaları, onların merhabalaşmaları, selam olsundur diyor. Burada da davahum fiha oradaki sözleri, aslında ki oradaki duaları diyor ama burada söz manasında dua kelimesi kullanılmış. Bu da beşinci kullanış şekliydi. Altıncısı sual ve talep. İstemek, talep etmek manasında kullanılmış. Allah Bakara suresi 186. ayette diyor ki وَاِذَا سَعَلَكَ anni عَنِّي inni قَرِيبْ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي ذَا دَعَنِ Kullarım sana beni sorarsalar, ben yakınım onlara da ki ben onların duasına dua ettikleri zaman icabet edelim. Burada da Allah talep ettikleri zaman istedikleri zaman manasında kullanılmış dava kelimesini. Sonra bir son kullanış şekli var. أفنى, övgü manasında İsra suresi 110. ayet İster Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın nasıl çağırırsanız çağırın en güzel isimler Allah'ındır. Burada da Allah çağırmayı övgü manasında kullanmış. O yüzden dua kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde farklı farklı yerlerde geçmiştir. Bildiğiniz gibi malumunuz üzere şeriatta hiçbir şey yok ki önce bir lugat manası olsun. Yani Arapça dilinde ne manaya geliyor? Ardından bir de onun ıstılahi manası olur. Yani şeriatın ona yüklediği, o kelimeye yüklediği bir manamadır. Istılah için demiş ki birinci tanım bütün halinde "Huvar ragbetu ilallahi yaz hocam." Allah'a yönelmek. Allah'tan korkarak ve umarak ona sığınmak. Yani Allah'tan başka hiçbir şeyle meşgul olmamak. İkinci tanım için Hattabi'nin tanımı var. Hattabi de Muallimüs Sünen diye Ebu Davud'un şerhini yazmış. Bukhari'ye şerh yazmış kendisi o dönemlerde. E, bir Hicri e, 388'de vefat etmiş biri. E, Selefe çok yakın kendisi. İmam Nebi ondan çok nakil yapıyor. Hatta diyor ki, ve meana du'a istedea ul abdu Rabbhu azza wajel alinaye iyyahul Du'a diyor, kulun Rabbine sığınıp, ondan medet dilemesi, ondan yardım istemesidirdir. Du'a istila hem budur diyor şeriatta. Ve hakikatı hakikatine gelince el iftiqaru Allah'a karşı fakirliğin Fakirlik ne demektir? İhtiyaç demektir. Yani fakir adam muhtaçdır. E, Türkçe karşılığı aslında budur. E, Allah'a karşı fakirliği hissetmek, Allah'a karşı muhtaçlığı hissedip bunu izhar etmektir dua. Zilletle beraber, huşuyla beraber Allah'tan yalvarıp yakarıp istemektir. İbnül Kaym rahim Allah ise, i̇bn Teymiye'nin biliyorsunuz en büyük talebesi diyorlar, i̇bn Teymiye hiçbir kitap yazmasaydı İbnül Kaym yeter diyorlar. Arkaya bıraktığı emanet olarak. İbnül Kayymi da diyor ki, Beda'u'l-Femayt adlı kitabında, وَطَلَبُ مَا يَنْفَعُ الدَّعِيُ وَطَلَبُ كَشْفُ مَا يَضُرُّهُ اَوْدَفْءُهُ Talep edenin kendine, talep ettiği kişiden gelen fayda, kendisindeki sıkıntının açılıp, zararın defedilmesi noktasındaki faydadır diyor. Dua ıslilahta budur diyor. İbnül Rahimehullah Rahimullah. Daha bunlar ıslahi şeyler son bir ıstılahi noktaya değinip başka bir mevzuya şimdi geçeceğiz inşallah. Dua iki çeşittir ulemanın katında. Özellikle Muhammed bin Abdülvahab'la İbn-i Teymiye Rahimi kitaplarında bu sofilerin şirkini anlatırken onlar duayı iki kısma ayırırlar. Dual mes'ele ve dual diye. ibadet duası ve mesele duası diyeceksiniz o nasıl bir şey ikisinin tanımına gelince tarifi dual mes'ele mesele duasının tarifi şudur. وَهُوَ اَنْ يَطْلُبَ الدَّئِ مَا يَنْفَعُهُ وَمَا Dua edenin dua ettiği şeyden kendisindeki zararı defedip açması için dua ettiği kişiye yalvarmasıdır. Budur. Yani kendisindeki sıkıntının açılmasını istemesidir. Dua-l-ibade ise هُوَ الشَّامِنُ الْنِجَمِيَ الْقُرُبَاتُ الظَّهِرَ وَالْبَاطِنَ Gizli, açık, bütün Allah'a yakınlıkları kapsayan e, şeylerin hepsinin adıdır. Yani e, siz dünyevi bir şey isterken de illa sizdeki sıkıntının gitmesi değildir. Dünyevi bir şeyin nimetin gelmesini istiyorsunuzdur. Bu ibadet duasıdır. Lienel muta'abbi de Lillahi talibun wada imbilisani maqalhi walisani halhi an yitqabbal Allah tikel ibadete ve ithabete alayha. Çünkü bu gibi ibadetleri yapan diliyle Allah'a yalvaran Allah'tan talep eden insan Allah'tan kendi istediği şeylerin yerine getirilmesini talep etmiştir, ecrini istiyordur diyor. Bu da ibadet duasıdır. Arasında çok ufak hassas bir fark var. O da dua meselenin insanın kendisinden e, sıkıntıyı gidermek noktasında Allah'tan talep ettiği yardımın adıdır. Bunu böyle ikiye ayırmalarının birçok sebebi var. E, bunlar her ikisi de ibadet sayılıyorlar. Yani hani bu bir tanesi ibadet de diğeri değil diye bir ayrım yapmamışlar. Sadece duanın çeşitlerini böyle ayırmışlar. Çünkü meselenin tafsilatına inildiği zaman bu tefrikın, bu ayrımı çok faydalı olacak. Ben oraya girmiyorum çünkü mesele orada uzayacak. Ana konumuz, ana temel noktamız burası değil. Ee, peki duanın şartları ve edebi nedir? Duanın şartları ve edebi nedir? Alimler duanın şartlarını saymıştır ilim kitaplarında. Biliyorsunuz şart nedir? Kendisi olmadığında Hükmün amelin olmadığı şeydir. Yani mesela namaz için abdest şarttır. O zaman abdestsiz namaz olmaz. Şart kaybolduğu için amel de kaybolmuştur. Alimler demişler ki Kur'an okumanın şartları vardır ama bu şartlar ıstılahtaki şartlar değil. Bazıları buna Kur'an okumanın sünnetleri demişler. Bazıları Kur'an şey dua etmenin edebi demişler. Bazıları buna dua etmenin sünnetleri demişler. Ama bunların hepsi lazım değil. Alimler öyle söylemişler. Bu şartlardan ilk ve en önemlisi birincisi tevhiddir. İlk şartı tevhiddir. Dua edenin dua ettiği, talep ettiği şeyi Allah'tan talep ederken Allah'ı rububiyetinde, uluhiyetinde ve isim sıfatlarında birleyen olması bu esas olan şeydir. Çünkü Allah Cins Suresi 18. ayette diyor ki, وَاَنَّ الْمَسَاجِ دَلِلَّهِ Mescidler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ يَا O Allah'ın mescidlerini Allah'tan başkasına yalvarmayın diyor. Birçok bununla alakalı Kur'an'ın başından sonuna kadar ayet var. Duanın ilk şartı şeydir, tevhiddir. İkinci şartı için demişler ki el اِخْلَاسُ فِي dua Ve bu da en önemli şartıdır demiş hepsi. İhlas ne kadar kaviyse, dua da o kadar kuvvetli bir şekilde e, icabet olunur ve geri döner demişler. Çünkü ihlas tam zıttı nedir? Şirktir. Bazen insan bu ihlası kaybederken duada küçük şirk koşar, bazen büyük şirk koşar. Bazen talep ettiği şey onu büyük şirke sokar, bazen talep ettiği şey küçük şirke sokar. Çünkü dediğimiz gibi dua eşittir, ihlastır. İhlasın zıttı da şirktir. Duada ihlas kaybolduysa beraberinde şirk gelmiştir. Allah Azze ve Celle mesela Gafir suresi 14. ayette diyor ki فَلْاُلَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ <gülüyor> Allah'a İhlasla dini ona khas kılaraktan dua edin. وَلَوْ kafir الْكَافِرُونَ Kafirler bunu kerih görseler bile. Çünkü kafirler ikhlasla dua etmezler. Aslında kafirler de dua ederler. Arap suresinde ayet var. وَمَا دُعَوَ الْكَافِرِينَ إِلَّا خَسَارًا Kafirlerin duaları hüsrandan başka bir şey değildir diyor ayette. Kafirler de dua ederler, müşrikler de dua ederler. Mesela Kur'an'da bir ayet var. Allahümme min min'indik. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Allah'ım bu senin katındansa e, fe emtir aleyne hicâretem minessemâ diye Ebu Cehil. Gökten bizim üzerimize taş yağdır diyor. Kabe'nin örtüsüne yapışmış Bedir savaşından önce. Artık kafası çorba olmuş. Acaba biz mi hakkız? Muhammed mi hakkı diye kendi nefsinde çelişkilerle yaşıyor. Bütün müşrikler çelişkilerle yaşarlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah bu kafirin duasını naklediyor bize. Dedi ki diyor, müfessirler diyorlar bu söz Ebu Cehil'in sözüydü diyorlar. Görülüyor ki kâfirler de dua ediyorlar. Demek ki e, duayı Allah katında makbul yapan şey tevhiddir, ihlastır. İhlas ne kadar kuvvetlenirse, tevhid ne kadar kuvvetlenirse, insan zararın ve faydanın ne kadar Allah'tan olduğunu bilirse, duasına icabet edilmesi de o kadar yakındır. Gene Gafir Suresi 65. Ayet Huvel hayy la ilaha illahu. O Allah ki o haydır, diridir. Ondan başka ilah yoktur. Fad'uhu muhlisina lahu, Ona ihlasla dua edin. Lehud din. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Hamt aleminin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Araf Suresi 29. ayet. Wad'uhu muhlisina lehud din. Dini ona has kılarak ihlasla yalnızca ona dua edin. Kemme bedâkum ta'udun. Sizi işte yarattığı gibi ona tekrardan döndürüleceksiniz diyor. Araf suresi 29. ayet. Doğanın en önemli şartı, tevhid zaten olmazsa olmaz. E ondan sonraki en önemli şartı ihlastır. En kuvvetlisi budur. İnsan ne kadar ihlasla dua ederse Allah da duasını o kadar çabuk icabet eder. E, i̇bn Hacer al Askalani bu Gafir suresi 65. ayetin tefsiri hakkında diyor ki, أن الإجابة Bir بإخلاص. Duaya icabet edilmesi diyor, ihlasla şart kılınmıştır. Yani bu ayetler diyor ortaya koyuyor ki ihlas olmazsa dua kabul olmaz. İbn Hacer bu istidlal yapmış. Ebû Münzeh e, e, radıyallahu anh diyor ki inna Allah la yakbulu min musmi. Allah diyor, kula başka yerde olan birinin duasını kabul etmez. Ve gösteriş yapanın da وَلَا لَا Oynayanın da. Burada oynamaktan kasıt dua ediyor ama kalbi, aklı hep başka yerde. Oyun oynuyor yani. Sen dua dedin ibadettir. İbadetin özüdür yani. Kulun Allah'a yalvara yakara yönelmesidir. وَلَا دَائِنْ اِلَّا دَائِيًا دَاءَ ثَبَتًا min kalbihi Ancak Allah şunun duasını kabul eder. Kalbi Allah'a bağlanmış. Allah'la subut bulmuş bir kişinin ancak duasını kabul eder diyor i̇bn Mübarek Zühd kitabında bunu Abdullah i̇bn Mübarek rivayet etmiş İbn-i bu sözünü. Üçüncüsü, gene önemli bir madde. وَمُتَابَعَةُ لِلْرَسُولِ ف۪ي دُعَائِهِ Dua ederken de Resul'ü mutabakat etmesidir. Yani sünnette öğretildiği üzere olmasıdır. O yüzden ben oraya iki tane sünnetten dua yazdım. Bunu kardeşler ta ezberlesin, dua e, yapsınlar namazlarında, gece namazlarında, teravihlerde falan. Bugün de inşallah yine yenilerini yazacağım. Bugün de dua işlememin sebebi bu. Ona gereken önemi her Müslümanın vermesi. Çünkü duanın kabul olmasının üçüncü şartı duaların sünnette varid olduğu şekilde yapılmasıdır. Çünkü bu dualar Allah'a sevimlidir. Peygamber o yüzden bizi öğretmiştir. Veya Allah subhanahu teala Kur'an'da geçmiş ümmetlerin dualarını bize nakletmiştir. Rabbena amennâ fe Rabbimiz biz iman ettik, bizi bağışla. İşte Ademle Havva'nın sözü mesela. Allah ondan bağışlamış. Değil mi? رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ minel الْخَاسِرِينَ Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizi bağışlamazsan, affetmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah bu duayı seviyor ki kitabında hikaye etmiş, bize anlatmış, bize öğretmiş. Biz de o duayı yapalım diye Allah bundan bağışlamayı seviyor mesela. O yüzden... E, üçüncü en önemli şartı duanın e, şeriatta varid olduğu şekilde yapılmasıdır. Tabi bunları bilmeyen bir adam gücü yettiği kadar dili döndüğü kadar Allah'tan istediğini istemelidir ama mesela Kur'an'da başka bir ayet daha var رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذِرُرُّيَّتِنَا قُرَّةِ عَيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِنِ imama Dediler ki diyor o müminler Rabbimiz bize gözümüzün aydınlığı olacak eşler ve çocuklar ver Bizi muttakilere imam kıl. Bak bu da bir dua. Bu dünya ve ahiret hayrını içerisine alan bir dua. رَبَّنَا أَتِنَا فِي الْدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا اَذَا بَنَّرَ Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Dünyada iyilik nedir diyorlar. İbrahim'in duası bu. Diyorlar ki Allah İbrahim'e Sara gibi dünyanın en güzel kadınını verdi diyorlar. Bu diyorlar. Ve Allah İbrahim'e mal verdi diyorlar. Dünyadaki iyilik bu. İnsanı zina alıkoyan baktığında gözünün aydınlatan salih eş ve beraberinde dünyevi bir mal. Ahiret ise muttakilere imamlıdır. Bir kulu olarak kişi de kendisi Allah'tan aynı benzeri dünyevi şeyleri talep edebilir. Rızık gibi, salih bir salih abi eş gibi. Ama bunu bu şekilde, bu sirayla yapması Allah'a sevindirir. İnsan bunu Allah'a bu şekilde yaparsa Allah bunu kabul edebilir. O yüzden üçüncü ve önemli şartı gene sünnette veya Kur'an'da şeriatta öğretildiği şekilde duanın yapılmasıdır. Dördüncüsü itabetul mut'am mut yenilen şeyin temiz olmasıdır. Bu da duanın kabul edilmesinin şartlarından bir tanesidir. Tövbe suresi 27. ayette Allah diyor ki ''İnne ve yetekabbelillahu minel muttakin'' Biliyorsunuz Allah diyor size Adem'in ikramı kıssasını anlatır, örnek verir, misal verir. İşte ikisi de Allah'a kurban getirmişlerdi. Habil ile Kabil meşhur kıssa İsrailiyatlar'da anlatılan. Biri kötülerini getirdi, biri iyilerini getirdi. Allah Habilinkini kabul etti. Kabil'inkini kabul etmeyince Kabil dedi vallahi seni öldüreceğim dedi. İşte Habil orada diyor. Allah mutlakilerden kabul eder diyor. Allah herkesten kabul etmez. Allah'tan korkanlardan kabul eder. E Allah eğer kurbanı Allah'tan korkanlardan kabul ediyorsa o zaman duayı da Allah'tan korkanlardan kabul eder. O zaman namazı da Allah'tan korkanlardan kabul eder. Diğer şeyleri de Allah'tan korkanlardan kabul eder. Diyor ki gene Müslümin rivayet ettiği hadiste اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبُنْ لَا يَقْبَلِ وَللّٰى طَيِّبًا Allah temizdir ancak temiz olanı Allah kabul eder. Gene uzun bir sefer hadisi var. Orada da adam bir tanesi elini göğe açmış. Ya Rab, Ya Rab diye bağırıyor adam. Peygamber ne diyor? Ve muta'amuhu haram. Yediyi haram ve sharabuhu haram. İçtiği haram, adam ellerini açmış ve melbisu haram. Giydiği haram bu adamın ve huzzi bil haram. Adam haramla gıdalanmış, kanında haram geziyor. Benden yüz seci bul idi Niye buna icabet edesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah böyle bir adama icabet etmez. Halbuki adam seferin ve yolculuğun meşakkatinden, çölde yalnız kalmasından, işte erzağın yok olmasından, sebeplerin yok olmasından Adam ihlasla dua ediyor. Tıpkı müşriklerin müşrik olmalarına rağmen gemide dalgalar sardığında ihlasla dua etmeleri gibi. Heh? Aynı örnek. Ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram olunca Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Duanın kabulünün dördüncü şartı da temiz giymek, temiz yemek ve temiz içmektir. O yüzden malın az ama helalinden olması bereketli olanıdır haramdan kazanılan bir mal çok dahi olsa Allah orada bereket kılmaz. Allah orada hayır kılmaz. Subhanu ve Teala. Beşincisi ise adamun o fi'd-du'a. Duada şey olmak. Yani itidal, itidai olmak, orta yolu. Şimdi ehli sünne vel her şeyde orta yolundur. Biliyorsunuz cehennemle korkma noktasıyla cennetle müjdelenmede nedir mümin? İkisinin ortasındadır. Ne hariciler gibi Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. Ne de mürciyeler gibi Allah'ın gazap ettiklerini Allah'ın rahmetine sokmaya çalışmışlardır. Ortasındadır. İşte kul da dua ederken yani ediyorum ama işte Allah kabul ederse falan gibi bir mantıkla dua ederse Allah o duayı zaten kabul etmiştir. Yani ikisinin ortasında bir yol tutturmalıdır. Allah diyor Ud'u rabbakum tadarru'a ve hufya. Çok tadarru'a Arapça Böyle kesim verecek bana, hani öyle bir e, ümitle dua etmek, hufya da korkarak, vermeye de bilir yani. Yani niye vermeyebilir? Benim günahlarım var. Ben günahkarım. Allah benim duamı kabul etmeyebilir. Tadarruav ve hufya. Umarak ve korkarak <gülüyor> dua edin. İnnehu la yuhibbul muattedin. Allah haddi aşanları sevmez. Bunun da zaten tafsilatı bir sonraki bölümde şimdi inşallah anlatacağız. Gelecek. Doğanın edebi nedir?'' demiş alimler. Birincisi demişler, doğanın edebinin birincisi. اَثَّنَا عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ الدُّٰى وَالصَّلَاتُ عَلَى ''Kim duasının kabul olmasını istiyorsa, önce Allah'ı övsün, ardından Peygamber'e salat salam getirir.'' فَعَنْ فُضَالَ اِبْنِ اُبَيْتِ Beynena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki biz peygamberin yanındayken bir gün gaid iz izdahala racul Biz peygamberin yanında oturuyorduk diyor. Bir gün adamın biri girdi ve namaz kıldı. Fekale dedi ki Allahum mağfirli ve erhamni. Allah'ım beni bağışla bana merhamet et. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Acilt eyühel Ey namaz kılan acele ettin diyor. Eğer salâyte fak'atte fa hamdallah bi ma huwa ehlehu ve sal ve thumma dedi ki acelet ne namaz kılan namaz kıldıktan sonra otursaydın Allah'a hamd etseydin yani hamd etmek övmek demek hamd Arapça övmek demek Allah'ı övseydin ki Allah övgünün ehlidir övgüyü hak eden odur ve salli ve bana da salat etseydin ve ardından dua edip Allah'a deseydin Allahumma fünlü varhami. Tüm mesallere cüllün en aradadalarik. Sonra adamın biri geldi o da namaz kıldı. Ve hamid Allah'a Allah'a dua etti. Ve sallee al nebi Sonra da Peygamber'e salat etti. Fakala luhu Nabi sallallahu aleyhi ve sallam. Ey yohal müsallı ardı tejb. Dedik ki aynı namaz kılan dua et Allah icabı tedersenin duanı. Ve kala kül dua'ın mahcubun, hatta yücelle al-Nabi sallallahu aleyhi ve sallam. Bu da başka bir rivayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bütün dualar Allah'la örtülüdür, mahçuptur. Yani Allah onu kabul etmez. Ancak bana salat edilen dua müstesna. Tabarani bunu rivayet etmiş, Beyhaki rivayet etmiş ve İbn Hacer el-Heysemi rivayet etmiş. Önceki hadisi de rivayet eden Tirmizi, e, Tirmizi rahimehullah hadis için hasendir demiş. Gene başka bir rivayette diyor ki Davatu ahizennuni kardeşim diyor. Yunus'un duası: Me'de abihi makrubin in la kurbatahu. O kardeşim Yunus'un duasını yapan Allah diyor, kesinlikle diyor sıkıntısını giderir. O da şu dua: La ilaha illa ente subhanake inni kuntu minaz Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. Vefitt Tirmizi, Tirmizi'nin rivayetinde de diyor ki: Davatu axiyen Nun iz daa wa huwa fi batnil hut. Kardeşim Zenun yani Yunus balığın karnındayken o diyor dua etmişti. La ilahe illa ente subhaneke innikuntu minal zalimin. lem biha muslimun kat illa istecabe lehu. Hiçbir Müslüman yok ki bu duayı yapmasın ardından Allah'tan istesin. Allah onun duasına icabet eder diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu da Tirmizi'nin az önce de ifade ettiğim gibi rivayet ettiği bir hadis. Nesaide Tirmizi ile beraber rivayet etmiş bu hadis. İkincisi insanın hani dua derken edeplerinden Allah' hamd ettiniz, Resulullah'a salat selam ettiniz. Ardından el ikrar bil ve el itirafu bil hatiati, Günahı ikrar etmek, hatayı itiraf etmek. Bunları yaptıktan sonra. Bu seyyid-ül istihbar denen bir hadis var, peygamberden gelen bir dua var. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente khalaqtani ve ana abduku ana ala ahdiku avadiku. Vawadi kimsa diyor kim sabahladında bunu üç defa yapar o gün içerisinde ölürse cennete girer. Kim gecelediğinde bunu yapar o gece ölürse cennete girer diyor. Aliye Böyle büyük bir duadır. Bu seyyidül istifadır. İstifadın efendisi demektir. O duada da Rasulullah aleyhi ne demişti? E bu bi nimetike aleyye. Bana olan nimetini ikrar ediyorum ve bu bi zambi hatalarımı da itiraf ediyorum. İşte burada bu Şeyhülislam İbn Teymi rah rahimehullah fetvada bu duayı naklettikten sonra diyor ki bu duada diyor ortaya konulan, müşahede edilen, gözlemlenen şey şudur ki diyor. İnsan diyor, nefsinin aybını ortaya koymalıdır. İtiraf Zaten şeytan, Adem'i birbirinden ayıran şey de budur. Allah bundan razı. Sonuçta Adem yasak meyveden yedi Allah'a isyan etti. Ee, şeytan da Adem'e secde etmeyip gene Allah'a isyan etti. Allah birini bağışlarken birini cehennemlik niye yaptı? Adem dedi ki biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmezsen biz helak oluruz. Şeytan dedi ki beni sen saptırın. Yani ikisinin arasında böyle bir fark var. İnsan kendi günahını itiraf etmediği müddetçe. Bu gerek kulun Rabbine karşı itirafı olur. Gerek gerekse kulun kula karşı itirafı olur. Yani bu bir erdemdir. İnsan kendi yaptığı hatayı kabullenip o hatadan rücu etmesi, tövbe etmesi, ondan istiğfar dilemesi, bu hata Allah'a karşıysa Allah'tan bunu dilemesi, kullara karşıysa kullardan bunu dilemesidir. Bunların her biri Allah'ın razı olduğu şeylerdir. Üçüncü edebinden takdimul amelus salih qabla dua. Duadan önce salih ameli takdim etmek. Duanın kabul olması talep ediliyorsa duadan önce salih amel takdim etmeniz lazım. Allah İnşirah suresinde diyor ki فَاِذَا فَرَخْتَ فَانْصَرْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ Boş kaldığın zaman ibadetten hemen başka bir işe koyur. Yani başka bir şeyle meşgul ol. Kendini hiç boş bırakma. Ne zaman baktın boş kaldın başka bir iş. Boş kaldın başka bir iş. Hangi iş? E, dünya işi değil herhalde. Ahiret işi. Tebliğ bitti. Git, git. Kur'an oku. Kur'an okuman bitti. Git, emri bil maruf nehyanil munkar yap. O bitti git, iki rekat namaz kıl. O bitti git, başka bir şey yap. Ama hep boş kaldığında salih amel olan bir şey yap. En azından kardeşine güzel söz söyle. Bu da bir sadakadır. Resulullah dediği gibi aleyhissalatü vesselam. Ama bunun haricinde insan yaptıklarında zaten hayır yoktur. Eee Abdullah bin Ömer diyor ki, "İsa aradı an tedavü, fakatim sadaka, o salat, Abdullah bin Ömer diyor ki, eğer diyor, dua etmek istiyorsan, önünden önce bir sadaka ver, ya da bir namaz kıl, ya da bir hayır yap, ondan sonra dilediğin gibi Allah'a dua et. Diyor. Yani, o yüzden birazdan gelecek. Farz namazdan sonra yapılan dua makbuldür mesela. Niye? Çünkü bir amel yapılmış, Allah'a yakınlaşılmış, hemen ardından Allah'tan talepte bulunuyor. Zaten amelin hani duada tevessül sebebi olduğu o meşhur mağara hadisi var. O da gelecek inşallah orada da anlatacağız Allah nasip ederse inşallah. Evet, dördüncüsü tekrardır. Duayı tekrar tekrar etmektir. Aynı duayı tekrar tekrar etmektir. Özellikle üç kere yapmak sünnettir. İbnü Mesud'tan rivayet ediliyor. En ve Peygamberin diyor hoşuna giderdi üç kere dua etmek üç kere istiğfar dilemek arda, arda. O yüzden dua ederken mesela Yunus'un duasını yapıyorsunuz la ilahillantasubhanekirni Üç kere arda, arda yapın ki Allah azze ve celle onu inşallah kabul etsin katında. Yine Ayşe hadisi var. Ayşe de diyor ki fedaa sunma daa sunma daa. Peygamber dua etti aynı dua'yı bir daha yaptı bir daha yaptı diyor. Üç kere ardarda Rasulullah sallallahu aleyhi ve dua'yı tekrar etmiştir. Ve beşincisi çok önemlisi rahatta iken bela ve musibet yokken dua'yı arttırmak. Çünkü kim rahatta dua ederse şu malumdur ki insanlar tarafından dardayken herkes Allah'a zaten dua eder. Yani kafir Müslüman fark etmez. İnsanın fıtratı gereği, başı sıkışan, zorluğa giren herkes Allah'a dua eder. Allah birçok ayette bundan bahsediyor. Yunus suresi 12. ayet. Zümer suresi 8. ayet. Fusilet 51. ayet. Allah diyor ki ayette وَاِذَا نَعَمْنَ عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ İnsana nimet veririz diyor. Nimetten sonra şımarır, yüz çevirir. وَنَاِيَّ بِجَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرْ Ona bir şer do dokunduğu zaman da Fazûdu aynı arîd. Ondan sonra da yalvarır, yakarır, dua eder. Şöyle ya Rabbi bunu ver, şunu ver. Zümer 8 mesela veydemessel insan odur rûmde rabbahumunîbe. İnsana zarar dokundu mu diyor? Yalvarır, yakar, Rabbine yönelir, dua eder. Summe Allah onun diyor sıkıntısını giderir, nimete çevirir. Nesiyem ken min Daha önceden Allah dua ettiğini unutur diyor. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar kıldılar diyor. O yüzden kul ne kadar rahat Allah'a dua ediyorsa daraldığında da Allah Azze ve Celle'nin onun duasını kabul etmesi de o kadar yakındır. Bu Allah Azze ve Celle böyle bir amenden razı olur. Çünkü şu bir hadisi kutsi var Sahihleri rivayet edilen. Allah diyor "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه." Kulum diyor nafilelerle bana öyle yaklaşır ki ta ki ben onu severim. Ve izahhabbtu ahbabtuhu kunt sami'ahu kunt sami'ahu allazi yasma'u bihi ve basaruhu allazi yabsuru bihi. O kadar ben onu sevdiğim zaman, o benim sevgime ulaştığı zaman ben onun işiten kulağı, gören gözü işte tutan eli yürüyen aya olurum diyor. Ve in se'leni laatiyennahu. Eğer diyor, benden isterse ben ona kesinlikle veririm. Ve in isti'adeni la nehu. Bana sığındığı zaman ben onun muhakkak bu sığınmasına icabet eder onu korurum diyor subhanahu Teala. Ve daani la ujibennahu. Eğer bana dua ederse ben kesinlikle veririm. Ne zaman rahattayken nafile yapan rahatta zaten başı sıkıştığında farz gibi herkes ediyor rahattayken, hiçbir sıkıntısı yokken, nafile olaraktan Allah'a yalvaran insanın Allah duasını kabul eder. Sonra bir diğer şeyi e, özelliği dua ederken kıbleye yönelmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başına e, o işkembe konduğu zaman müşrikler eza ettikleri zaman istaqbalen nebi sallam el kabe'de fedaa, neferin min kureş. Kabe'ye yöneldi, ellerini açtı ve dedi ki aslında o Kureyş'ten bir adam vardı ona beddua ettiler vesselam. E, bu da e, peygamberin sünnetlerinden bir tanesidir. Abdullah ibn Zeyd hadisi var gene yağmur e, duası ile alakalı olarak. Inna nevîs hasam haraca ila'l musalli li yusalli. Peygamber namaz kılmak için musallaya çıktı. Ve innehu lamma daa'a au arada an yadua istiqbala al-qiblate wa ne zaman diyor dua edecekse elbisesini toparladı, kıbleye doğru yöneldi ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dua etti dedi. Yedincisi taharettir yani abdesttir. Bir gün Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan adam biri geldi bağışlanma diledi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalktı abdest aldı ondan sonra o insan için istiğfar diledi. Bunu Buhari rivayet etmiş e, dua ederken abdestli olmak diye bir bap açmış. O bapta bu hadisi rivayet etmiş. O yüzden güzeldir, hoştur. İnsan abdestse dua etse duasına inşallah icabet edilir. Ardından sekizincisi misvaktır. Çünkü e, alimler şuraya kıyas etmişler. Namazda misvak kullanmak müstehaptır biliyorsunuz. Niye? Allah'ı zikrettiği için, dua ağızdan çıktığı için ağzın temizliği, dişlerin temizliği, misvakla bunun yapılması... Allah'a sevimlidir namazda. Aynı şekilde demişler, duada zikir yapıldığı için ağzın temizliği gerekir ki tıpkı kanın temizliği gibi, elbisenin temizliği gibi, işte yiyilen içilen şeylerin temizliği nasıl tesir ediyorsa demişler. Ağzın temizliğinin de önemi vardır. O yüzden misvak kullanmak inşallah duanın kabul olması için başka bir sebeptir demişler. Dokuzuncusu, elleri kaldırmaktır demişler. Ebu Musa ile Eşarih. Ee, diyor ki daha enne bi sasam summa rafa -ra yade waraitu bayada ibtihi. Ben diyor peygamber sasam dua ederken gördüm ellerini kaldırmıştı ta koltuğun altındaki beyazlıklar görülüyor Bunlar namazın haricindeki dualar. Oranın altını çizeyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazdan sonra el açıp böyle dua ettiğine dair tek bir tane sahih rivayet gelmemiştir. Ee, sahabesi el açıp dua etmişlerdir. Peygamber onların men etmemiştir ama kendisi de yapmamıştır. Ama namazın dışında mesela oturup konuşuyorken bir dua edeceği zaman ellerini açıp Allah'a dua ettiğine sahabeler defalarca şahit olmuştur. i̇bn Ömer radiyallahu anhu diyor, Ref'an Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem yedey, Peygamber ellerini kaldırdı ve kâle, Allahümme inni ebra ileyke mimme senâ Halid. Ben Halid'in yaptığından sana sığınıyorum ya Rabbi dedi. Ondan beriyim dedi. Biliyorsunuz halid i velid sırf ganimet almak için, e, İslam'a girdiğini söyleyen insanları dinlemeden öldürmüştü. E, o zaman işte e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben Haledin yaptığından beriyim demişti. E, hatta ayet iniyor işte dünya hayatının nimetini isteyerek sen Müslüman değilsin demeyin size selam verene. Yani normalde Darul Harbe gitmişler. Savaşacaklar. Adamlar diyorlar Müslüman olduk teslim oluyoruz. Onlar yok yalan söylüyorsunuz de deyip öldürüyorlar. mallarını ganimet alıyorlar. Halbuki öyle diyen adamdan kılıç kaldırılır. Ondan sonra haline bakılır. Adam gerçekten yalan söylüyorsa öldürülür. Ama yok doğru söylüyorsa araştırmanın neticesinde bu adama İslam hükmü tatbik edilir. Burada da Resulullah aleyhissalatu vesselam elini kaldırmıştı. Selman el-Faresi diyor radıyallahu anhu. Abu Davud rivayet etmiş, Tirmizi rivayet etmiş. İnne rabbekum tebareke ve teala hayyun kerimun yestehiyim min abdihi. Allah diyor haydir kerimdir kulundan haya eder. İza rafa yadayhi en yuraddaha safran khaibetayn. Kul diyor ellerini kaldırıp Allah'tan istediği zaman Allah diyor onun isteğini boş çevirmekten geri çevirmekten Allah haya eder. O yüzden duanın kabul olmasının başka bir e, sebebi de başka bir edebi de sünneti de budur inşallah. Burada kalalım. Allah bizi hakkıyla dua eden, duanın gereklerini yerine getiren kullardan kılsın. Subhanekallahum ve bihamdik Eşhedu an la ilahe